Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Derginin spor köşesi Efektif pasa hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan. Ben Utku. Öncelikle Efektif Pas olarak Soma'da yaşanan maden faciasından dolayı tüm üzüntülerimizi ve başsağlığı dileklerimizi biz de iletmek istiyoruz. Evet hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına ve aslında hepimize direnme gücü dilemekten başka bir şey gelmiyor elimizden şu aşamada. Evet bugünkü programın ilk bölümünde Velotürk ekibine bağlayacağız. Velotürk bin çocuğa bin bisiklet sloganıyla başlamış bir e, bisiklet bağış kampanyası üzerinden evet. e, yürüyen ve aslında ya, ve bu yolda da e, Avrupa çapında amatör sporcuların katıldığı ağırlıkla katıldığı bir e, yarış serisine katılan bir ekip var. Bu ekipten bizde önce... Ee, Sahip Ergünsal'la konuşacağız çünkü Velotürk ekibi hafta sonu Berlin'deydi ve ikinci yarışlarını koştular. Ee, i̇kinci yarışlarını koşarken de koşmadan önce de kendileri e, Soma'yı almak üzere, Soma'da yaşananlara taziyelerini ve e, desteklerini vermek amacıyla Soma yazan tişörtler çıktılar. Hem bu konudaki başkalarını, e, Duyarlılıklarının nasıl geliştiğini, o süreci, kısa süreci ve e, Berlin'de yaşanan yarışı bize aktarmak üzere kendileriyle bir telefon bağlantısı yapacağız. Şimdi Serper Günsal hattımızda. Merhabalar Serper abi. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. E, kendisi şu anda Berlin'de. Dün VeloTürk ekibi Berlin'de ikinci yarışını koştu ve... E, sağ salim tamamladılar. Hatta ekibin bir kısmı bildiğim kadarıyla şu anda İstanbul'a doğru yolda Berlin'de olan da Serper Günsal varmış. Kendisine bağlandık. Öncelikle e, Şundan başlamak istiyorum Velotürk'ün e, yarışından ziyade Yarış öncesi paylaştığınız bir fotoğraf vardı. E, siz sanırım daha Almanya'dayken e, Ya da gitmeden önce hazırladığınız Soma yazan tişörtlerle. shirtlerle Yarışa hazırlık süreci geçirdiniz yarıştan 1-2 gün öncesinde. O tişörtleri giydiğinizde etrafınızdaki insanların ya da e, yarışçı arkadaşların tepkisi ne oldu? Rakiplerinizin değil. Yani tam bir rakip manasında rakip değil tabi ama sizinle birlikte aynı yarış içinde bulunan insanların tepkisi nasıl oldu? Şimdi şöyle ben takımdan birkaç gün önce geldim. E. Onun için tişört bende ama ama takımın diğer e arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla e bu büyük faciadan sonra bu yarış bizim için biraz kırık oldu. Onu da çok fazla yani, bir şey göstermek istemedik aslında. Hani yarış gidiyoruz şudur buraday diye. Çünkü hakikaten Türkiye e yastaydı yani. iki üç günlük bir yas ilan edildi ama bunun acısı hala sürüyor ülkede. Dolayısıyla biz hani çok bir şey yarışı vurgulamaktansa sadece o tişörtlerle bir fotoğraf çekip onu koymayı tercih ettik. Sadece hani siz aklımızdasınız diye. Bir de yarışırken sol kolumuzda birer sarı sey siyah bantla yarıştık. Onun dışında çok fazla... Burada konuşmadık açıkçası ee, çünkü yarışa giyebileceğimiz tıpkı bir kıyafet değildi. çok kısa bir zamanda birer tişört ancak asilebildik ama bizim sadece hani daha çok ülkeye verdiğimiz vermeye çalıştığımız bir e, mesajdı. Hı hı. Evet. Peki e, yarış süreci nasıl geçti bu sefer Berlin? Evet, evet Berlin'deki şimdi, dönüş, daha önce Berlin, Fransa'daki bayağı evet. eğlenceliydi diye ee, Okan Can yani eğlenceliydi... konuşmuştuk. Evet Şimdi güzel bir yarıştı. Geçti? Bu o kadar güzel geçmedi. Çünkü e, cumartesi gecesi e, felaket bir yağmur başladı ve yarış bitene kadar da neredeyse hiç durmadı. Dolayısıyla biz yarışı tamamen yağmur altında ve yaklaşık 7-8 derece bir havada koştuk. Ee, onun için yani e, sıfırıncı dakikada sıra sıklandık. 4 saat sonra ya da 3,5 saat sonra yarış bittiğinde... Ben yavaş yavaş, mesela ben 4 saat civarı bitirdik, hipotermiye giriyordum hafif hafif. Ama yani çok üşüdük ama parkur çok zorlu değildi, hiçbir kaza, bela yaşamadan bitirdik. İlk yarıştaki amacımız, yarışın ilk yarışımız ve tür de ilk yarışı olduğu için hep beraber bitirmekti. Bu defa öyle olmadı. Dolayısıyla da daha 15-20. kilometrede bitirdik. Berkem, yani grubun diğer elemanları Berkem, Arda, Aydın, Okan. Onlar daha tempolu istiler. Ben biraz geri kaldım. Dolayısıyla ben yarışı tek bitirdim. Sonra Berkem bir arabana yardıma geldi. Ama onu da gönderdim. Çünkü yarıştan evvel dedik. Ki kimse kimseyi bu sefer çok fazla beklemeyecek. Herkes kendi gidebildiğinde gidecek diye. Orada takım bir kere beni bekledi. Onun için biraz geri kaldı. Ondan sonra e, üçü devam ettiler. Sonra Okan'ın bir e, dizinde problem çıktı. O da 70. kilometreden sonra biraz temposunu düşürdü. E, dolayısıyla ilk 3 e, Okan, e, şey Arda, Berkem ve e, Aydın daha iyi dereceli bitirdiler. Onlar 3 saat 35 dakikada e, bitirdiler. Düz yarışın zorluğu. Sadece hava şartlarıydı ve temponun yüksek olmasıydı tabii. Bizim için iyi oldu. Ben mesela beklediğimden iyi yaptım. Ee, kendi şimdiye kadar gitmediğim bir hızda gittim ama e, açı, açı, kendi açımdan söyleyeyim. Yine hatalar yaptım yarışta. Yemek yemeyi unuttum. <gülüyor> yemek yemeyi unutunca 90. kilometreden sonra e, patladım. Yoksa 90. kilometre kadar ben de e, çok iyi bir zamanla gidiyordum kendimce. Ama ondan sonra yaklaşık bir 7-8 dakika kaybettim. Benim amacım 4 saatin altında bitirmekti. İzleyicilerden, ama 4 saat, 4 dakika ile izleyicilerden i̇nanılmaz atılan muzu e... mu yediniz acaba? Evet. Ha, enerji işte onu, onu bile yapamadım neredeyse. <gülüyor> yani Çünkü ellerim donduğu için e, yemeklerime bir türlü ulaşamadım. <gülüyor> sonra durmak zorunda kaldım. Durduktan sonra tekrar vücuda harekete getirmek biraz uzun sürüyor. Açıkçası. Evet. <gülüyor> e, ama inanılmaz bir organizasyondu. E, resmen profesyonel bir yarış kadar seyirci vardı. Zaten. Berlin'in önce batısına ondan sonra güneyine inip tekrar yukarı çıktık. Oradaki küçük kasabalardaki yerleşim yerlerindeki herkes kenarda bizi yani yarışan amatör insanları yani dolayısıyla da aslında hiç kimse olan o amatör kişileri inanılmaz destekliyorlardı. O bile büyük bir motivasyon veriyordu. Yani ben sonra 30 kilometre titreyerek ve ellerim donmuş halde geçmeme rağmen o hiçbir zaman aklıma gelmedi yarışım. Bırakmak falan. Şeyi Anladım. sormak Bilmiyorum. isterim. Böldüm kusura bakma Sarkar abi. Ee, bu Velatürk'ün bir aslında bağış kampanyası olduğunu bin çocuğa evet. bin bisiklet peşinde olduğunuz için e, pedallara bastığınızı hatırlatalım bir kez daha. Bir de bireysel bağış kampanyası var. Bu yönde başlattığınız tişört çıkarıldı. iki adet. Burcu Esmersoy evet. ve Engi, Engin Altan Düzyatı'nın tasarladığı tişörtler. Nasıl evet. gidiyor bağış kampanyası o konuda? E, Onların e, satıcı çok iyi gitti. E, şeyin e, <gülüyor> Destekçi firmanın geçen haftalarda Boğcada'da bir etkinliği vardı. Orada da çok sağlıklı. Bildiğim kadarıyla ilk üretilen lot bitmiş durumda ya da bitmek üzere. Yani oradan yanlış bilmiyorsam bir 200 bisikletlik e, fon elde edildi. E, i̇kinci turunda tekrar eğer bir kere daha e, üretime geçecek bildiğim kadarıyla. Ama şu anda biraz projenin duyurum, du, duyurulmasını falan durdurduk. E, Türkiye'nin Soma'dan dolayı, malum, girdiği, sebepler. e, malum sebeplerden dolayı e, çok fazla üstüne gitmiyoruz açıkçası. Hı hı. Biraz du, du, durdurduk ama e, şimdi bundan sonraki yarış şeyde e, biraz cirende e, Kopenhag'da. Ondan sonraki hafta sanıyorum ilk bölümünü dağıtmaya başlayacağız. O zaman hayırlısı diyelim ve yine Çok başarılar. Başarılarımızı iletelim. Çok teşekkürler. Çok sağ önce bir kez daha görüşmek üzere. İnşallah. Ee, pedalınıza kuvvet şimdi de. Sağ olun, iyi programlar. Çok i̇yi, iyi günler, teşekkür ederiz. Evet, Sarper Gün saldı hattımızdaki Velotürk ekibinin bir parçasıydı. Bize Berlin'deki yarışlarını aktardı ve bağış kampanyalarının devam ettiğini de Hatırlattı. Evet. E, Veloturk.org adresinden detaylı bilgileri edinebilirsiniz. Bağış yapmak için de orada gerekli detaylı bilgiler var. E, tabii ki Soma'da yaşananların ardından sırf Türkiye'de değil dünyada da yankı bulan bir olaydı bu. Ve Avrupa'nın birçok yerinde devam eden spor etkinliğinde de Soma'da yaşananlara saygı duruşları yapıldı. Evet pek çok sporcu da e, kendi kişisel hesaplarından e, başsağlığı mesajları, mesajları yayınladı. E, bazı maçların öncesinde de saygı duruşu yapıldı. E, bu maçlardan biri de Eurolig dörtlü finaliydi. Milano'da yapılan dörtlü finalin e, yarı finalleri öncesinde saygı duruşu yapıldı. E, bunun için kendilerine öncelikle teşekkür etmemiz gerekiyor. Tabi bu durumda Eurolig'in birincil sponsorunun Türk Hava Yolları olmasının da önemli payı olduğunu Söylemeliyiz ama ne olursa olsun bu acıya duyarsız kalmamaları önemliydi. Dörtlü finalin sonunda da sürpriz bir takım şampiyon oldu. Ee, İsrail'den Makabi Tel Aviv. Evet Real Madrid vardı son dörtte. Evet Barcelona. Real Madrid. Vardı ve de CSKA Moskova vardı. E, Makabi ilk turda CSKA e, Moskova'yı 15 farktan gelip yendi. Büyük bir mucizeydi. Finalde de e, rakip Real Madrid oldu ve Real Madrid'i yine 11 sayı geriden gelip e, mağlup etti. Hiç hesapta olmayan bir takımdı bir e, Büyük başarı tabii. E, koçları David Blatt'in e, önemli bir payı var bunda. Sanırım artık dünyanın en iyi koçu olduğunu söyleyebiliriz kendisinin bu başarısıyla. Çünkü yıllardır süre gelen bir sürecin sonunda geldi bu şampiyonluk. Efes'in eski koşudu David Gret. Bunu da hatırlatalım diplomat olarak. Efes'ten kovulmuştu kendisi. Yetersiz bulunup. Şimdi makabiyle şampiyon oldu. İsrail temsilcisini tebrik ediyoruz. Evet, İsrail temsilcisini tebrik ederken bir kez daha ee, verdikleri destek için de Euro finalinde yapılan ee, anma evet. için de Teşekkürlerimizi sunalım. Aynısını Europa Ligi finalinden de beklerdik aslında. Yani geçen hafta evet. yapılan, perşem, çarşamba akşamı Ondan yapılan. Bahsediyoruz burada. Evet, e, ee... Sevilla'nın kazandığı finalde de bir saygı duruşu beklerdik ama evet, maalesef belki olmadı. belki gü günleri çok yakın olduğu ve organize etmek biraz zor olduğu için olabilir. Ama daha sonrasında UEFA Başkanı Michel Platini'nin evet. açıklamalarını duyduk. Bu konudaki desteklerini onlar da iletti. Arada bir insani davranabiliyor. Michel Platini deyip evet, aynen. E, küçük iğnelemelerle programa bir müzik molası veriyoruz. Rage Against the Take The Power Back dinleyeceğiz. Project Einstein'inden dinledik. Take the Power Pack isimli parçayı biraz zaman darlığı nedeniyle yarıda kestik. Programın ilk bölümünde Velo Türk ekibinden Sarper Günsal'la konuşmuştuk ve programın ikinci bölümünde de Brezilya'ya bağlanacağız. Rio'da yer alan, R Rio'da yaşayan ve e, fotoğrafçılık yapan ayrıca da Sol gazetesine yazılar yazan fotoğrafçı gazeteci Emrah Kartal'a bağlanacağız. Emrah Kartal bize 15 Mayıs'ta gerçekleşen Dünya Kupası Karşıtı Eylemler sürecinde e, şehirde neler olduğunu ve Dünya Kupası Karşıtı Eylemlerin ne tür bir çerçevede evet. devam ettiğini, devam edeceğini, bugüne kadar neler olduğunu aktaracak. Emrah merhaba. E, 15 Mayıs günü. Brezilya'nın bütün şehirlerine, neredeyse bütün şehirlerine yayılan Dünya Kupası karşıtı eylemlerde neler oldu? Senden duymak isteriz. Merhabalar. Aslında ıı, uzun zamandır, Haziran 2013'ten beri ıı, Dünya Kupası ile ilgili bir hareketlik sürüyor ülke çapamda. E, başta Paulo ve Rio de Janeiro'da yükselen ıı, Dünya Kupası karşıtı gösteriler mevcut. Dünya okudasında çok az bir zaman kaldı ve bu eylemlikleri artık daha örgütlü bir şekilde kendisini var ediyor. En büyük eylem 15 Mayıs'ta gerçekleşti. 15 Mayıs'taki eylem aslında Dünya okudası uluslararası bir eylem olarak organize edildi. Ancak en güçlü ayakları São Paulo ve Rio'da oldu. Sağ Medya'da en çok safalıdaki eylemler e, yer aldı. E, yaklaşık yedi bin kişi e, konsolosan, konsolosan e, caddesinde bir araya geldi. Pasif bir eylem olarak gerçekleşti ancak e, son aşamasında polisin e, saldırısı da yer aldığı eylemde. E, Başıca slogan Movai F. Kupa yani Dünya Kupası gerçekleşmeyecek. Eylem Bununla birlikte aslında erenlerin amacı dünya kupasının gerçekleşmesinden gerçekleşme daha fazla dünya kupasının halk için gerçekleşmesi isteniyor ama hedef bu. Bununla birlikte tabii ki farklı istekler de mevcut. Başta eğitim ve sağlığa yatırımlar yapılması ülkede. Ee, polisin silahsızlandırılması e, Dünya Kupası ile birlikte yükselen e, seks turizminin e, seks turizminin karşı bir kampanyanın başlatılması e, yükselen yükselen fiyatların aşağı çekilmesi yani halkın halkın Dünya Kupası ile e, ilişkisinin tam olarak sağlanması ve halk için bir Dünya Kupası gerçekleştirilmesi isteniyor. Bununla birlikte e, Dünya Kupası Karşı eylemler ülkedeki diğer halk hareketleriyle birlikte, diğer e, mücadelele birlikte birleşiyor. E, örneğin öğretmenlerin grevi, polislerin grevi özellikle büyük bir yankı uyandırdı. Polisler dünya kurasını e, yaklaşırken e, kendi halk teretlerini de yükseltiyorlar. E, örneğin dünya kurasının da yükselen e, güvenlik önlemlerinin kendi kendi hayatları açısından da e, tehlike teşvik ettiğini söylüyorlar. Özellikle kıyafetli gibi dünyanın e, en tehlikeli 10 şehirinden biri, etli fideki polisler e, 15 Mayıs'ta eylem gerçek grev yaptılar, elen gerçekleştiğimiz yağmur e, Yağma hareketleri görüldü, e, şehre ordu birlikleri gönderildi. Mesela bunlar e, uluslararası sırada kadar çok yansıtılmadı. Onları birlikte Brezilya'da, e, Brasilya. Başkent yani Prasilya'daki polisler de e, halk elektriğine e, destek verdiler. Bunlarda medyada çok fazla yansıtılmadı. Ancak e, 15 Mayıs'tan e, Dünya Kupası karşıtı eylemler en e, üst e, boyutuna erişti diyebiliriz. Tabii ki bunu da bitmeyecek. Dünya Kupası yaklaşırken e, 24-27 e, Mayıs'ta eylemler düzenleneceği belirtiliyor. Öylemlerde daha fazla katılım e, olması da bekleniyor. Tabii ki e, tabi ki daha güçlü bir şekilde bir denetecek ancak e, Benzilya Hükümeti'den e, çok sağlıklı yaklaşmıyor e, bu sürece e, Kürteli e, ve Ronaldo'nun e, başına çektiği medya ekibi, marketin ekibi e, çok e, akıllıca e, e, beyanetler vermiyor sizin de bildiğiniz gibi e, Dünya Kupası inşaatları henüz bitmiş değil statümler e, henüz tamamlanmış değil ülkedeki 12 şehirdeki Dünya Kupası hazırlıkları bitmiş değil. Belki Dünya Kupası'nın tarihinin en nasıl denir en başarısız inşaat süreci ki Dünya Kupası organizasyonu için. Bildiğiniz gibi ülkeler ki stadyumun açılışın yapılacağı stadyumun inşasındaki e, özümler işçi e, iş cinayetleri için normal açıklaması yapmıştı. E, bununla birlikte e, bu gibi e, medya e, propagandalarının aslında çok da başarılı yürümediğini e, görüyoruz. Brezilya Hükümeti'nin ve Dünya Prat Organizasyonu FIFA'nın e, bu işi çok iyi organize edemediğini görüyoruz. E, bu tabii ki Dünya kupası karşıtı eylemlerini e, daha e, meşru kılıyor e, tabii ki birçok sorun da var mücadele sürecinde. Ancak ancak halkın e, dünya kupasını bir halkalı bir e, halkalı bir şeklinde halkalı bir e, yer alacak bir organizasyon şeklinde görmesi çok sağlıklı e, bir süreç bence. çünkü e, halkın bu Dünya kutası karşıtı, hareketteki kalitleri aslında Brezilya'nın geçmişten bu yana yer alan tüm sorunlarını işaret ediyor. Ve bunun çözümün içerisinde bir olanak olarak görüyorlar dünya putasını. Bence o sürecin en, en sağlıklı noktası değiliz. Evet, şimdi anladığımız evet, kadarıyla... Bu gerçekten Brezilya'da ciddi bir halk hareketi söz konusu bugünlerde. Peki bu halk hareketini şunu soracağım. Özellikle ana akım medyada ve hükümet tarafında yansılam, yankıları ne durumda? Kendisine herhangi bir tepkiler ne derecede ya da ana akım medyada ne kadar kendine yer bulabiliyor? Bunu merak ettim. Bir de Brezilyalı futbolculardan Dünya Kupası karşıtı eylemlere destek verenler var mıdır acaba? Hükümetin Şimdi, hükümetin, ıı, hükümetin aslında ıı, söylediğim gibi ıı, süreci çok iyi koordine edemediğini ıı, görüyoruz. Ancak ıı, bununla birlikte dünya hukukası karşıda eylemler sürerken bir tarafında dünya hukukasının gerçek verişletini isteyen ya da bu eylemlerin aslında yanlış olduğunu da düşünen bir kesim de var. Onun dışında Brezilya dışında e, Dünya Kupası Dünya Kupasına katılacak birçok e, birçok turist var. Ederim, e, 500 bin e, 500 bin Amerika geleceği Amerikalının söyleniyor o, bu Dünya Kupası sürecinde Amerika Birleşik Devletlerinden 500 bin e, turistin geleceği söyleniyor. Yani sonuçta demek istediğim şu. Ee, Brezilya hükümeti dünya hükümeti karşıtı harekette bir şekilde mücadele ediyor kendi açısından. Yani çok fazla e, e, taviz vermeye çalışıyor kendi açısından ve e, polisin şiddetini de görüyoruz bu eylemler sırasında. Yani diyalog açık bir ses konusu değil. Tamamen kapadı ve eylemleri bastırmaya dönük ya da önemsizleştirmeye dönük bir çabası var hükümetin. Diğer yanında e, Dünya Kupası'na Dünya Klası'nın Dünya Klası karşıtı bu e, hırtlık e, açık bir şekilde desteğini e, göremedik. E, şöyle şeydeki e, Romario şu anda e, hükümette e, hükümette değil pardon parlamento'da e, yer alıyor Romario ve e, tam da e, Dünya Klası'nın karşısında yer alıyor. Ancak e, pozisyonu tam olarak halkın yanında ya da e, halkın Brezilya'dan e, yaptığı eylemlerin yanında değil. Kendi açısından e, argümanlar sürekli Dünya başı, Kupası'nın yanlış bir organizasyon e, haline dönüştüğünü e, söylüyor. Yani kendisi e, tekil olarak Dünya e, Kupası'nın karşısında. Bunun dışında aktif olarak e, şu anda e, Brezilya'da e, Rize'deki futbolcuların dünya tarafı karşıtı, eylemlere destek verdiği, e, verdiği görülmedi. Bunun dışında e, milli takımdaki futbolcuların e, bir daha eylemlere ilişkin ya da dünya net bir açıklaması yok. E, Başka söylediğim gibi e, tam karşıtı. Tam karşıtı olarak aslında Ronaldo gibi, Kale gibi e, geçmişte önemli başarılı imza atmış. Önemli isimlerin e, dünyaya karşı karşıtı, karşıtı, eylemleri tam da boşa çıkarmak üzere e, propaganda yaptığını görüyoruz. Emrah çok teşekkür ederiz bize Brezilya'dan, e, Brezilya'da olan eylemler hakkında gelişmeleri aktardığın için e, birkaç gün sonra görüşmek üzere diyeyim ben kendi Hı -hı. adıma. E, katkın için tekrar ben teşekkür, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakal. Evet, Emrah Kartal hattımızdaydı. Rio'da yaşayan Sol gazetesine yazılar yazan, Brezilya'daki süreci aktaran yazılar yazan, e, ayrıca fotoğrafçılık yapan arkadaşımızdı. Evet, e, Brezilya'da bunlar yaşanıyor. Brezilya'da yaşananları daha yakından takip etmeye ve Dünya Kupası'nın maçlarını da mümkünse stadyumlardan izlemeye, mümkün değilse de stadyumların etrafından izlemeye ve protestolara destek vermeye. Gidiyorum. <gülüyor> ee, ben de e, bugünkü programda son kez yani iki buçuk aylık süreç içinde son kez açık radyo stüdyolarında kaydettiğimiz programdı. Bundan sonraki süreçte Efektif pas Utku'nun ellerinden <gülüyor> e, öpecek. E, ancak tabii ki ben de ı, Dünya Kupası sürecinde hem Efektif pas için hem de Açık Gazete'ye her sabah olmak üzere e, Dünya Kupası'nda Ve Dünya Kupası protestoları Çerçevesinde neler oluyor Yaşanıyor olup bitiyor Aktarmaya çalışacağım ee, Ben e, Brezilya'dan Görüşmek evet. üzere diye evet. kapatıyorum Bugünkü son <gülüyor> sözlerimden Birkaç <gülüyor> evet. tanesini Bizde dilimiz döndüğünce artık e, programı sürdürmeye çalışacağız Tabi sevgili Volkan'ın da Dünyanın öbür ucundan yapacağı katkılarla diyerek bugünkü programı da sona erdiriyoruz sevgili evet, dinleyenler. Programı takip etmek için e, twitter.com Taksim Efektif adresini kullanabilirsiniz. Ben Volkan Ağır. Ben Utku Göker Küçük. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Efektif Pass